daul umemi, Kale, elEşeu, Vbetaru vettedaburu vettennafusufi dunya, vettebelu, Vbuhlu, Hatta Yekun elbeğyu sumcu. Elbette ümmetlerin hastalıkları ümmetimin başına gelecektir. Buyurunca Ümmetlerin hastalıkları nedir?" dediler. Bunun üzerine "Bildiğiniz mal çokluğuyla böbürlenip büyüklük taslamaktır.